Peki ne diyor bu adam? Tabii bu bir şahıs tarihselcilik dediğimiz zaman bu onların amigosu, ayak takımı, en sefili, en eblehi e, bu sözlülük yapıyor ama arkasında entelektüel manada büyük bir güç var. Yani bunların önemli bir bölüm maalesef Türkiye'de din diyanet alanında etkili yetkili bürokratlar bunlar. Bu da onlar adına belki en öne çıkan, kahraman olmak isteyen birisi. Yani batıya, doğuya, şuradan buradan İslam düşmanlarını işte görüyorsunuz. Bu noktada birisine madalya verilecekse o da ben olmalıyım, kuran Hakim'e sövmede de Charles Hebdo'yu aratmıyorum ben diyen o cinsten bir adam. Ama asıl olarak muhatabımız bu düşüncedir. kuran Hakimi Hakim'e hücum eden bu anlayıştır o kadar tehlikelidir ki, içeriden saldırıyor. Dışarıdan gelmiş olsaydı, ulema i̇slam iman muhafaza edecekti. Charlie Hebdo saldırdığı zaman en yukarıdan en aşağıya kadar. Herkes Kur'an-ı Hakim müdafaa ediyor. Peki, bunun bunun gibi olanların, Charlie Hebdo'nun sövmelerinden, bunun sebiyesinin farkı var? Var mı soruyorum? Aynı ifadeler, aynı yerden geliyor. Aynı düşünce fideliğinde boy vermiş bütün bunlar oradan geliyor. Fakat bu daha tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü bu fakültede bu milletin evladını Kur'an-ı Hakimi öğrensin diye gönderdiği yavrusuna, Kur'an-ı Hakimi öğretmeye memur, ondan dolayı devletten şu kadar para alıyor bu adam. Bunun gibi olanlar, tabii yani biz şöyle demiyoruz, şuran hepsi böyledir, buranın hepsi böyledir, haşa ve kella. Böyle bir ifadeden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Biz Müslümanız. Her şeyden önce ahlakımızla malum olmaya, maruf olmaya mecburuz biz Müslümanız. Peki ama tarihselcilik akademiyada bugün Müslümanlar arasında en yaygın olan anlayıştır. Adam diyor ki Kur'an Hakim'e baktığınız zaman sizi, işte Velid bin Mughire, As bin Vahid, bu adamların ufkuna getirir, oraya mahkum eder. Ya Yasin suresine baksanız, orada bile görürsünüz. Kur'an-ı Hakim ve min ayatihi der. Kaç yerde o ayetleri işaret eder. Yani onlar yüzlerce ayet-i kerime var. Kevni ayetlerden bahseder. Kur'an-ı Hakim'de bir... Allah Teala'nın bize inzal buyurduğu ayetler var. Bir de kevni demiş olduğumuz galaksi, samanyolu, yıldızlar bunlar var. Bunları anlatır. Onlara bakın de. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın iman süreci bu değil mi? Ay'a bakar, yıldıza bakar sonra. Madem bütün bunlar batıyor, o halde ben. La uhibbul afilin der. Bırakır onları gider. Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetini ilan ve ifade eder. Şimdi... O zaman karşımızda bir büyük bir saldırı var. Bu saldırı nereye? Allah Azze ve Celle'nin kelamına, Kur'an-ı Hakim'e büyük bir hucum var. Bu hucumla karşı karşıyayız. İşte İbrahim Aleyhisselam'la alakalı En'am suresinin ayetleri. Yani efendim e, yıldızı görüyor. Ne diyor? قال لَا <gülüyor> bu الْاَفِيلِ Vatanları sevmem. Sonra فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَعْزِغًا قال da Rabbi. Bu mu acaba ilah sizin düşündüğünüze göre batıyor sonra bütün bunlar bizi Allah Teala'ya götürüyor. وَكُلُّنْ fi feleki yesbahun. Her şey, ay, güneş, yıldızlar bütün bunlar yörüngesinde dönüyor. Kur'an-ı Hakim bunları 15 asır önce söylüyor. İnsanlar o zaman dünyayı düz bir varlık zannediyorlardı. Ya Kur'an-ı Hakim, ve'l khayl ve'l bigal ve'l hamira literkabuhuha ve zine ve ma la İnsanlar o gün ata biniyorlar, katıra biniyorlar, eşeğe biniyorlardı, deveye biniyorlar. Bunları biliyorlardı ama Cenab-ı Hak bir de öyle varlıklar ortaya çıkacak ki onları kullarım icat edecekler siz onları bilmiyorsunuz. Onlar da olacak. Onlardan haber veriyor. Belki Uçağa işaret var. Belki bugün arabalara işaret var. Ve laqad halakna'l insan insanın yaratılışını anlatıyor. Ve laqad halakna'l insane min sulalatin min tin, thumma ce'alnahu nutfatan fi qararin thumma halakna'n nutfata alakatan fa 14. ayet-i kerime. Peki alaka nedir? Bugün mikroskop aletler Efendim, şu kadar geliştiler e, o cihazlarla anne karnında o cenini mutala ediyorlar, keşfediyorlar görüntüsünü ortaya çıkarıyorlar ne diyorlar e, alaka safhasında pirinç tanesi kadarken o cenin <gülüyor> annenin rahim duvarına yapışmış, orada onun varlığı neye benziyor alakaya benziyor, alaka nedir sülük, köyde olanlar bilir hayvanlar giderler gölde su içerken sülük gelir onların ağzına yapışır. Yapışır kaneme. O yavrunun cenin döneminde pirinç tanesi kadarken annenin rahim duvarına yapışmış. O halini Kur'an-ı Hakim bize o devresini anlatırken ona alaka diyor. Yani sülük nasıl rahim duvarına yapışmış? Oradan sülük nasıl hayvana yapışıp oradan kan emiyor. O da onun gibi rahim duvarına yapışmış, oradan besleniyor. Peki sonraki aşaması nedir? Mudga diyor. Mudga ne? Ağzınıza sakızı alıyorsunuz, çiğniyorsunuz. Sonra çıkardığınız zaman üzerinde diş izleri var. Yani oradakine Rabbim o aşamada mudga diyor. Baktığınız zaman ceninin o aşamasında sanki çiğnenmiş bir sakız, bir et parçası gibi üzerinde diş izleri var. Resulü Aleyhisselam zamanında bugün olduğu gibi anne karnında o ceninin aşamalarını gören, şeklini, suretini çıkaran aletler mi vardı? Yoktu. Yani böyle bir ihtimal var mı yok? Peki nasıl oluyor da hem alaka dediği, hem muduga dediği, Bütünüyle o yaratılışın aşamalarına uyuyor. Pirinç tanesi kadar bunu nereden biliyor? Resulullah Aleyhisselam'ın bilme, imkan, ihtimali var mı? Yok. Yok kardeşim. E Rabbim haber veriyor. O zaman bunlar neyi gösteriyor? Kur'an-ı Hakim Allah kelamıdır. Sen şimdi Asbın valide bahsediyorsun. Velid bin Muğire diyorsun. Peki bu ayet kelimelerde haberin yok mu? Falyanzuril <gülüyor> insanu mimma hulik. Baksın diyor insan neden yaratılmışa. Allah Teala bize o yaratılışımızı düşünmemizi terkin ediyor. Yaratılışı tefekkür etmeye insan davet ediyor. Bir düşünce kitabı. Peki şimdi buradan nereye geliyoruz? Diyor ki yani As bin Vâil, Velid bin Mughire. Bunların ufkuna hapsolmuş kuran Hakim bunlara hakaret ediyor. Açıyoruz şimdi Rabbim. kalem Suresi ya da Nun Suresinde. Bu hadiseleri bize anlatırken önce neye vurgu yapıyor? Ve inneke la'alâ hulukin azim Peygamber aleyhissalâtu vesselamın ahlakına işaret ediyor muhteşem muazzam bir ahlak ve sonra devam ediyor veddu levtuduhinu feyuduhinun onlar istiyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir yakınlaşsa onlarla şirkte onlarla o fesada gömülmüş, mahkum olmuş anlayışlarında bir adım atsa onlara doğru onlar da peygamber ve vesselama yakınlaşacaklar. وَدُّوا <gülüyor> لَوْتُدْهِنُوا Tabi arada ayetleri geçiyorum 9. ayet. Peki şimdi Mekke'de bir ortam var Hakan kardeşim. Sümeyye annemizi şehit etmişler. Ammar orada işkence görüyor. Yasir onu da sonra öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, onun boynunda kement var. Müslümanların Kabe-i Muazzaman'ın avlusunda namaz kılmaları yasak. Allah neyi emrediyorsa azze ve celle... Onlar yasak. Şeytan neleri terkin ediyorsa bunlar da serbest. Böyle bir coğrafya var. Peygamber aleyhissalatu vesselama kendi yalanlarını, hurafelerini dayatıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ etim utul lim utul lim ba'de zalike zanim en kana zal mali ve banin Peki diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sakın ha! yalan Doğru, ayrımı yapmadan, yemin eden bu sahtekarlara, sakın ha bunlara teslim olma. Orada direnen bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sahabe-i kiram dayanamıyorlar. Resulullah aleyhisselama geliyor, habbab bin ered diyor ki artık dayanamıyorum ya Resulallah. Beni ateşe attılar, sırtımı yaktılar. Gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işkencenin mahşerindeler dayanamıyorlar Peki o yüce ahlak sahibi yüce ahlak sahibi bak evvel ayetlerde 4. ayette o geçiyor onun sahibi ne diyor ki Rabbim وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّا فِمْ <فِمَّه۪> sakın ha teslim olma itaat etme demek ne demek sakın ha bunların anlaşma teklifine yaklaşma sonra onların vasıflarını anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. Kimdir bu adamlar? Bu adamlar aşağıya doğru iniyor, iniyor. هَمَّازِمْ مَشَّائِمْ بِنَم۪يمِ مَنَّا lil الْخَيْرِ Hayra engel olur. Orada birisi aşıktan ölüyor. Çorba vermez, su vermez. مُعْتَدِنْ اَث۪يمِ Tecavüz eder, saldırır, günahkar utul lim ba'de zalik zenim yani kaba bütün bunların ötesinde nedir bu adam şimdi bu zenimle alakalı ne sebebi belli olmayan ifadesi var Ahmet bin Hanbel'in rivayeti var orada şerli bir adam olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor o şekilde helal haram ayrımı yapmadan milletin malını alan yiyen birisi olarak zenimi böyle tarif ediyor yani babası belli olmayan diye ifade ediliyor. Milletin içinde yabancı birisi vesaire farklı tanımları var. Şimdi bu adamın özelliklerini anlatıyor. Sonra diyor ki, enkâne zâ mâ ve benin. Burada bir lam takdiri var, yukarıya, o lamın mutallakı da yukarıda, ve Sakın ha, özellikleri bu olan adamların önünde eğilme, Onlarla fikirde, onlarla harekette, onlarla anlayışta bir anlaşma zemini arama. Bunların evlatları, bunların malları var diye enkane zemeli bu beni li enkane demek yani. Sakın ha, bunların gücü kuvveti var diye. Böyle bir uygarlıkla sen masaya oturma diyor. Peki sonu ne olacak? Senesi muhu alal Allah Teala bunların alınlarına zillet mührünü vuracak. Mekke-i Mükerreme'de sahabe-i kiram radıyallahu anhum dayanamıyorlar. Onlara o adamların özelliklerini ahlaksız, edepsiz, yetim malına elini uzatan, helal haram ayrımı yapmadan her şeyi alan böyle bir grup var. Güruh var. Bunlarla ortak bir zemin aramayın. Bunlar ancak bunlardan tevbe ederlerse, gelirlerse o zaman kardeşiniz olurlar. Peki bu ayet kelime Mekke-i Mükerreme'de indi. Tarihsel mi? Ne diyor şimdi bu ayet? Doğu Türkistan'da Müslümanlar, Müslüman diye eziliyor kardeşlerimiz. Müslüman kadınlar Eve geliyor Çinliler, çocukları alıyorlar, kesiyorlar, organlarını canlı canlı alıyorlar, götürüyorlar, satıyorlar. Bunlarla alakalı özel hastaneler kurmuşlar. Müslüman kadının yatak odasına eşini almışlar, oğlunu almışlar, yatak odasına Çinli bir kafir koyuyorlar. Peki bu kadın yalnız kalmış. Ona diyorlar ki, وَدُّ لَوْتُودِ هِنُوْ فَيُدْهِنُونَ eğer sen Çin'in o maucu anlayışını kabul edersen bizle beraber olursun. Yok iffet, ahlak, iman der, direnirsen o zaman bütün bu acılara, işkencelere maruz kalırsın diyor. Kur'an-ı Kerim, Öyle bir kitap ki ne zaman, hangi halde okursan sana konuşuyor. Ona konuşuyor. Güneş ki bu. Nereden bakarsan sanki senin için doğmuş gibi. Öyle görüyorsun. Eğer evinin perdelerini kapatmadıysan sanki güneşi Allah Azze ve Celle senin için göndermiş. Öyle zannediyorsun. Olduğun yere bütün ışınlarıyla sana da geliyor, ona da geliyor, ona da geliyor. Kur'an-ı Kerim böyle. Nerede okuyorsanız derdinize derman oluyor yaranıza merhem oluyor şimdi Doğu Türkistan'da o kadına diyor ki وَلَا تُدْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمَ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَث۪يمَ عُتُلِّمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ zanim, sakın ha ma onun çocuklarının önünde eğilme ey İslam kadını diyor onunla diren Arakan'da bir kadını almışlar Eşinin gözü önünde beş tane Budist, ırkları belki aynı, o kadına tecavüz ediyorlar. Şimdi bu kadın aklını kaybetmiş, nasıl ayakta duracak? Bu ayetler ona diyor ki, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ هَمَّازٍ مَّشَّا۪ينَ بِنَم۪يمٍ Yani sakın ha, عُتُلِّمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَن۪يمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَن۪ينَ Gücü var çinin, Gücü var şunun bunun diye bunların önünde eğilme göreceksin. Mekken'in bir Medine dönemi olacak. Muhammed Tuğrul Beyler gelecek. Yavuz Selimler gelecek. Selahaddinler gelecek. Senesi muhu kurdum Küfrün anlına zillet mührü mutlak ve muhakkak vurulacak. Oryantalist bunu biliyor. Kur'an-ı Hakim sizi yüreğinizden bir kavrar, ayağa kaldırır. Mısır zindanlarında, İslam'ın kızları, Müslüman kadınlar, karşıda bir anlayış var, düşünce var. Amerika adına, İsrail adına, Siyonizm adına, Müslümanların çocuklarına, her türlü işkenceyi yapan bir algı var, bir anlayış var. Peki, Mısır zindanlarında sahipsiz kalmış, ümmetin alakadar olmadığı, o kadınları kim teselli edecek? İşte bu kitap, bu kitap, bu kitap diyecek ki وَاِنَّكَ لَا عَلٰى خُلُقٍ azim. Siz o muhteşem ahlak nizamının sahibi, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bağlıları, onun yolunun bağlılarısınız amma bu ahlaksızlara bu ırz düşmanlarına bu milletin malına tecavüz edenlere bu günahkarlara bu kaba softalara bu ham yobazlara sakın ha bunlara teslim olmayın güçleri var diye teslim olmayın bir ufuk var senesi muhu alal oraya bakın bunları bir felaket bekliyor şimdi bu ayet-i kerimeyi Mekke'de okuyorsunuz size Medine'deki o İslam devletinin zafer alaylarını gösteriyor. Bedir'deki zaferi gösteriyor. Mekke'desiniz ama oradan Bedir'e bakıyorsunuz. Habab bin Eret olarak bakıyorsunuz. Bilal Habeşi olarak bakıyorsunuz. Peki Mısır'da bugün okuyorsunuz. Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta alem i İslam'da okuyorsunuz. Yani karşıda gücü, kuvveti, iktidarı olan burada o gün müşriklerin yapmış olduklarını yapan, o sıfatlara sahip olan adamlar var. İşte Kur'an-ı Hakim, bugün işkence altında olan Müslümanlara konuşuyor. Sonra ötekilerine diyor ki, parayı bulduğunuz zaman işte bu adamlar gibi olmayın. Bu müşriklerin sıfatlarına sakın maha sahip olmayın. O düşünceden, o sefahetten, o sefaletten uzak durun. Onların sonu dünyada zillet, ahirette Halidîne fiha ebeda, ebedi cehennem olacak. Yani onları Allah Azze ve Celle sahip oldukları özelliklerle anlatıyor ki Müslümanı onlar gibi olma. Müslüman'a, gücü olan Müslüman'a sakın ha onlara özenme. Peki, gücü olmayan, işkence altında olan, ezilen mustazaflara, onlara da diyor ki bunlar böyle edepsiz, Bunlarla sakın anlaşmaya yanaşmayın. Onlar zelil, siz aziz olacaksınız. Allah bu sistemi tersine döndürecek. Bekleyin, sabredin, direnin. Sakın ha İslam'dan taviz vermeyin, Mekke-i Mükerreme'ye bakın. Yani kuran Hakim onların kimliklerini ortaya çıkarıyor. Müslüman'a bunun gibi olma diyor. İnsanlara bunlar gibi olmayın diyor. Ezilen müminlere de, işte bunlar böyle, bunların sıfatları böyle, tinetleri bu bunların, bunlardan başka bir şey beklenmez. Sabredip, dayanıp, mücadeleye devam edeceksiniz. Bunlar size niye diyor? Onlar gibi iffetsiz olmadığınızdan dolayı size ediyorlar Ama zafer mutlak ve muhakkak sizin olacak. Allah Azze ve Celle de burada Müslümana, ''Bunların sıfatları bunlar, özellikleri bunlar, günahkar bunlar, hadde tecavüz eder bunlar, yetimin manla el uzatır bunlar, mütecaviz bunlar, her türlü edepsizlik bunların hayatında, sakın ha bunlara özenmeyin ey müminler.'' diyor, kimliklerini ortaya koyuyor. Peki, şimdi burada beyefendi neyi anlayamıyor? O kafası nereye gömmüş? Orientalistlerin bakın dediği yere gömmüş. Ergüvan'dan niçin bahsetmiyormuş? Boğazdaki, e gitsin o boğazdaki yalıya otursun. Orada otursun, keyif yapsın birileriyle. Onun keyfini Arakan'daki kadına nasıl anlatacaksın? Eğer Kur'an-ı Kerim'de böyle keyif veren, onun istediği gibi manzaralar olsaydı, Suriye'deki, bir mazlum kadın için Kur'an-ı Kerim nasıl teselli kaynağı olacaktı? Suriye'de kadın diyor ki, eşim şehit oldu, evlatlarım öldü, bir tane yavrum kaldı, evimiz perişan olmuş, kış gecesinde dışarıda yavrumla dururken kucağımda döndü, dondu, donarak öldü evladım. Bu kadın nasıl ayakta dursun? Allah Teala ona işte burada esedi anlatıyor. Bunlar böyle ey İslam kadını dünyada da ahirette de senesi muhu alel khurtum bunların zilletini göreceksin. Allah Teala bu sabrın karşılığında sana cenneti vaat ediyor. Direneceksin. Ümmet sana sahip çıkmadığından dolayı sorumlu. E bu adamlar şöyle yakın bir zamanda bu imtihan yurdun akıbetini göreceksin. Yani Allah Teala'nın adaletinden bahsediyoruz. Peki, Araka'nın kafirleri, Suriye'deki zalim, Mısır'da Rab'a Meydan'da müminleri yakan adam, bu adamın sonu ne olacak? O mazlumlar, onların anneleri neyle teselli olacaklar? Onların yarınki zilletleriyle, cehennemdeki o sürünmeleriyle halidi fiha ebedi kalacakları o sürüklenmeleri Kur'an-ı Hakim onu gösteriyor. Onunla teselli olacak mümin kadınlar, mümin anneler, babalar, mümineler bununla teselli olacaklar. işte onun için Rabbim bize bu ayetleri bu şekilde indiriyor, haber veriyor. Dün de vardılar. Bugün de varlar, yarın da olacaklar. Çünkü hakla batılın mücadelesi Habil'le Kabil'le başladı. Kıyamete kadar devam edecek kardeşim.